Anaşist el. Kabul edenler, etmeyenler. Bahisler kapanmıştır. No more best. Kazanan yeni Türkiye'dir. Düşmek yok bu paralel tuzaklara. Milli iradeye uzanan elleri böyle kırarız işte. Çok yorulduk. Eğlenmek hakkımız artık. Rezamız, sarrafımız 58 milyon dolara uçak almış. Siftah için bekliyor. Hadi hep beraber gidelim. Enginlere uçursun bizi. ''Kusura bakmayın sayın muhalefet, size uçakta yer olduğunu sanmıyoruz.'' Nair, zinhar böyle bir konuşma geçmemiştir aralarında. Oylamada hangi ellerini kullandıklarını da bilemeyiz. Ama yüce divan darbeyi yok saymaktır, bakanların aklanmaya ihtiyacı yoktur kararı için kalkan ellerin, dizler üstüne inerken dermansız bir derde düşer kaldıklarından eminiz. Artık vücutlarına yabancılaşmıştır o eller.'' parçası oldukları bütünle mücadele eden başka çareleri kalmamıştır. Dün komisyondan çıkan karar yabancı el sendromu ile açıklanabilir. Bu beyin hastalığı hayalet veya anarşist el olarak da adlandırılıyor. Kısaca sağ ve sol loblardaki bağlantının zarar görmesiyle beliren beyin içi iktidar savaşı diyebiliriz. Beynin iki mahallesi de yönetici benim iddiasında. Olayın dışa vuran kısmında ellerden biri adeta bağımsızlığını ilan ederek kontrol dışı kalıyor. Yemek yenen, yazı yazan, nesne tutan el diğer el tarafından engellenmeye başlıyor. Kişinin iradesi uzlaşmayı sağlayamadığından anarşist el tüm bedeni düşman ad ederek boğmaya kadar vardırıyor işi. Tıp otoriteleri insanın çıplak elle kendi boğazını sıksa bile eylemin ölümle değil bayılmayla sonuçlanacağını söylüyorlar. Ancak ayılma sonrası aynı sahne tekrar yaşandığından durum kısır döngü halinde hayatı cehenneme çeviriyor. Hastalığın meleksi veya şeytani yönlerimizi aynı sahnede gösteren muhteşem bir temsil gücü var. Tıbben, Anarşist el sendromu teşhisi konmasa bile yıkıcı yanıyla yapıcı yanını baltalayan etkin yetkililerle kuşatılmış durumdayız. Bu mesut görünen mustalipler kendi zalim ve çeleriyle kendi vicdanlarını sıfırlıyorlar. Durumlarına arif olmadıklarından bozulan bütünlük algıları bizleri de hedef alıyor. Anarşist eller uzuyor, uzuyor ve toplumun boğazına dolanıyor. Zannediyorlar ki ülkenin bir kısmını yüceltirlerse kalan kısmı susturulabilirler. Tek kuş kanadıyla uçamıyor tabii. Anarşist el sendromu giderek milli afete dönüşüyor. İradi olarak beyinlerinin yarısını iptal edenler çoğalıyor. Bizden olanlar ötekiler derken asıl biz olan toplum oksijensiz kalıp baygınlık geçiriyor. Dün ne oldu peki? Bakanlarla birlikte AKP'de aklandı mı? Muhayyel darbeye keskin bir balta indirildi mi? Vicdanlar rahat, asayiş berkemal mi artık? Hayır. Yavaş ve acılı bir ölüme yatırıldık hepimiz. Genel kurul oylaması da bu yönde çıkarsa son nefesimizi vereceğiz. Bu, seçim kazanmak kaybetmek meselesi değil artık. Adalet duygusunun toptan yitimi. Bundan sonrası herkes başının çaresine baksın dönemi. Yüce divana güvenilemiyorsa kaba güce güvenilecek demektir. Hak arama işi çetelere havale edilecektir yeniden. Büyüklerin gitmediği mahkemeye vatandaş neden gitsin ki? Seçim şarkısındaki tanımlamayla Davutoğlu Ahmet Hoca Davos'ta dünyanın teknolojiden çok adalet tesisiyle değişmesi gerektiğini söyleyecekmiş. Komisyonun kararıyla bu görüşünü nasıl bağdaştıracak merak konusu. Yüce Divan aslında Cüce Divandır diyenlere gerçekten katılıyorsa ister misiniz Davos katılımcıları kendisine ağan kim, paşan kim, kim, kim kim kim diye şakısın? Ahmet Hoca vekaleten değil asaleten başbakan olduğunu nasıl kanıtlayacak? Öyle ya şüpheli bakanlara kendiniz isteyin Yüce Divan'a gitmeyi dediğinde ona hayır dediler seni başbakan yapan zat istemiyor bunu. Anarşist El Sandromu böyle bir hastalık işte. Hani AKP'liler, mahkemeye gerek yok, biz kendi içimizde yaparız temizliği dediler ya. Hasta eli kesmek çözüm değil ki. Bedenin bir kısmı koptuğunda, ölü bölge hayalet ağrılarla hala canlıymış gibi algılanmaya devam ediyor. Bu nedenle şüpheli bakanların ağızlarına acı biber sürülse, hatta partiyle ilişkiyi kesilse bile parti huzur bulmayacak. Peki ne yapacağız? Hem kişisel beyinlerin hem evrensel aklı temsil eden ortak beynin sağ ve sol loblar arasındaki kopukluğu gidermemiz lazım. Bunu kişi bazında yapamıyorsak toplumun dost ve düşman kanatlarını yoğun iletişimle sağaltıp aynı milletin parçaları olduklarını öğretmekten başka çaremiz var mı? diyor Nuriye Akman, Zaman Gazetesi'ndeki yazısında.